Merhaba sevgili dinleyiciler. Merhaba. Nasılsın Karagöz'üm? İyiyim Hacıvat. Ee, geç kaldın. Bir hobim vardı da onunla meşguldüm. Hobi neymiş efendim? Zaten tobu tobu birkaç tane hobim var Acıvat. Ee, i̇yi de e, bilmiyorum ben. Aa, affedersin e, hemen söylüyorum. Hobilerim uyumak, yemek yemek, ense yapmak. Böyle hobim olur. Vay niye olmasın? <gülüyor> e, ne, ne bileyim, hobi dediğim bir çeşit uğraştır efendim. Yani hacivat. Bazen uyumak için hele de yaz aylarında sıcaktan, sinekten öyle çabalıyorum ki görsen acırsın yani. E, yani yemek yemek de öyle basit bir iş mi? Bir lokma için ağız, çene, yemek borusu, mide, bağırsaklar full çalışıyor vallahi. Ama öyle efendim. Hele ense yapmak hepsinden daha zor ha. Yine de ben böyle hobi duymadım. Benim bildiğim kitap okumak, müzik dinlemek falandır efendim hobi. Kitap okumak diyorsun, o olsa olsa fobim olur. Müzik dinlemektense biliyorsun söylemeyi tercih eder. Bilmez miyim, bilmez miyim? Demek fobilerin kitap okumak ha? Yok, o olsa olsa fobim olur demek istedim. Fobilerin başka, kilo vermek, ağaçtan inememek, korku, korku filmi izlemek. Kilo almak diyecektin herhalde. Yok, kilo vermek demek aç kalmak demektir de ondan. Hay Allah iyiliğini versin efendim. Peki ağaçtan inememek ne demek? Her ağaca her yiğit çıkamaz. Her çıkılan ağaçtan da her yiğit inemez. Bu ne şimdi? Ben nice ağaçlar çıktım hacımat ama bazılarından inemedim indirildim. Nasıl indirildin? Ha, şöyle bir salladılar herhalde. Tabi tabi çarşafı geldiler. Ben de içine tövbe tövbe bazılarında merdiven dayadılar bazısında itfaiye yetişti vallahi. Zor bir durummuş. Indikten sonra ki rengimi iyi ki görmedim ha. E, sen de yapamayacağın işlere girişme karakaptım. Ne yapayım? Çirazlar, dutlar bana gel diyor, gel gel. <gülüyor> yani korkarım sen bu mide uğruna bir gün başına derde sokacaksın. Can boğazdan gelir, boğazdan da çıkar acıvatım. Ben daha bir şey demiyorum iki çocuğum. Muhabbeti bitirelim, dinleyicilerimize veda edelim. Efendim, geldik bugün de sohbetimizin sonuna.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 Paris söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapmayın stüdyodayız. Gülümseme.